Mis gibi miskinlerde miskinler Bu habalar arkadaşlar, uzunca bir süredir baba fingolardan miskinler ortalarda gözükmüyordu. Biz bugün Binek Taşı'na özel bir veda programı yapmak istedik. Çünkü yaklaşık olarak 8-9 program bu evde yaptık. Miskinleri bu evde doğurduk, bu evde büyüttük, bu evde kucağımıza aldık, bu evde yataklarımıza getirdik. Ve en sonunda da bu evden çıkarken de biz de tabii ki anılara saygılı insanlar olduğumuz için bir veda programı hazırladık sizlere. Ben denizekin deniz kuzu, yanımda Daha Met Fototor duruyor. Miskinlerin veda programı sizlerle. Soyadımı dediğin söylersem. <gülüyor> ne dedim? Fototor <gülüyor> dedim oğlum ben. Tamam. Evet arkadaşlar merhaba uzun bir aradan sonra sizlere merhaba ve bir taşına veda, bye bye diyeceğiz, bye bye diyoruz. Bye bye Türkçe'de bir kitap vardı biliyor musun? Fe Feyza o... Feza hep Çingiller. Feza hep Çingiller. <gülüyor> Oksaylı. Diye... <gülüyor> Biz değil <miydi? gülüyor> Bir daha var Türkçe o. Bye bye Türkçe'de. Feyza Hepçilingir'lilerin, bak yani. bize de bir çilingir lazım orada ev için. Feyza Hepçilingir'lilerin ki Türkçe off, o... Oktay diye bir bay bay Türkçe. Bay bay Türkçe. Bir aralar çok popülerdi öyle kitapları. Gerçekten ikisinin, iki kitabın ismi de çok yaratıcıymış. Bunu da buradan belirtmek isterim. Merhaba bu arada, nasılsınız sayın dinleyen? <gülüyor> <gülüyor> Aa, merhaba sayın dinleyen, ne yatmış mıydık? Gibi Eski hirde araya bu arada Arkadaşlar Evet arkadaşlar e, e, uzunca bir süredir Ortalarda olmadığımızı biliyoruz Karanlık gölgelerin ardında e, olduğumuzu biliyoruz Kendi içimize kapandık Gizemli evet. adamlarız biz Bayağı kapandık e, Ve ben yalnız bir adamım Ve yalnız adamlar Yalnız yürürler A nokta B nokta P ee, şunu da belirtmek gerekir. Eee bunca yaz boyunca bir bok yapmadık. Şey yapmadık. Evet. Tabii <gülüyor> <gülüyor> bir şey bok yapmadık. Ben Fethiye'deydim. Fethiye tatili yapıyordum. Ee, sevgilimle beraberdim. Ailemle beraberdim. Arkadaşlarımla beraberdim. Ahmet bir ilk önce Yunanistan turuna çıktı. Ardından evet. oradan Belçika, eee Romanya, Yunanistan'dan Brükseli, Belçika'da e, komşu Paris. Bu şekilde dolaştı. Uzak yerleri tercih etti. Evet, evet. Komşuları sen sevmez. Evet. evet. Şimdi Yunanistan'a çıktım. Çünkü Yunanistan'a neden çık? <gülüyor> Öncelikle nedenler? Çünkü Yunanistan'dan çıkılıyor veya Bulgaristan'dan. <gülüyor> ben arabayla gidelim <gezdirmiştim. gülüyor> evet. evet. araba, araba <gülüyor> <faydı> mi? Araba, araban ne? Otoban bayağı. Bosbos. Bosbos. Çok yaratıcıymdır. Bosbosla dünya turu. Bosbos. <gülüyor> yani hayal iş çekti mi çekti, değil mi? Evet. Bosbos hani hayal Şeyli peace peace barış peace. işareti. He, barış işareti. Peace <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Onla birlikte dünyaya yürüyor. Ülker yeni ismi. Evet. Ron neden sıfır numara Ron Artest miydi? Sıfır sıfır Gilbert Arenas. Gilbert nasıl okunuyor sadece İngilizcem. Köze değildir aslında. O bazen evet, akşamarda Bu sıkı Son yaşıyorum. zamanlarda dil konusuna konusunda ilerledikken. <Gülüyor> <Evet>. Portekizce konuşuyorsun <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> yani. Portekizce var. O i Bonita amore. <Gülüyor> Biraz Brezilyalılar, Fatakiz'i konuşuyor. E, ama olsun, aksan değişiklikleri var ve sen aksanda da. Evet, çok hafif var. Bende da var. Brezilya aksanı var. E, İngilizce zaten, Gani. İngilizce şöyle bir şey. Bundan iki ay öncesine kadar İngilizce kursuna gitmeyi düşünüyordum. Şimdi İngilizce kursu açmayı düşünüyorum. O derece İngilizce. O derece ilerletin. Evet. Allah'ıma bir Peki bu ilerletmeyi almış. neye borçluyuz Sayın Ahmet Fatatoğlu? Bu ilerletmeyi e, uzun e, gecelerde Can sıkıntısında internet sörfündeki e, kadın yani. arkadaşlarımıza evet, evet. Chat <gülüyor> yani doğalısıyla <da> masturbasyona borç. <gülüyor> evet, böyle de yararları var. Evet, evet, evet. evet sayın dinleyenler biz binek taşından ayrılıyoruz tabii ki nereye gittiğimizi söylemeyeceğiz size çünkü dostumuz var düşmanımız var çoluğumuz var çocuğumuz var. ve düşmana karşı ama bir sır verebilirim Ankara'nın bağlarına gidiyoruz. Aynen öyle yani bizi e, ararsanız bir gün. Size derler ki onlar, o iki delikanlı Ankara'nın bağlarında oturuyor. Siz de derseniz ki, ip attım ucu kaldı. Ankara'nın, evet <gülüyor> uyduramadın. <gülüyor> Uyduramanın kafasına gelelim dedim hmm. Pislik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok yapmacık dedim değil mi? Harbiden yapmacık oldu. Evet, evet. E, biz hiçbir program ne konuşalım, ne yapalım evet. diye düşünmedik. Belli oluyor zaten. Açıkçası. E, sadece şöyle kısa bir veda programı yapalım dedik sizlere program yapmadığımız süre zarfında neler yaptıklarımızdan bahsedebiliriz. Neden bu kadar uzun süredir miskinleri canlı tutamadığımızdan bahsedebiliriz. Bunun dışında bahsedebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Üzüntülüyüz. Çok bu evi terk ediyoruz evet, diye. Evet. Çok üzgünüm. Ne? Evet. Tamam et. Hadi o zaman anlat bize. Yani bu evde nasıldı hayat? Öncelik evi birazcık anlatmaysanız. Evin açık adresini vermeyelim de. Tabi. Evi kiraya veremeyebilirler o zaman. Evet. Ee, binek taşında bir ev. Binek taşında bir ev. Binek taşı derken binek taşı da bir sokak bu arada arkadaşlar. Ee, Ankara'nın nezih sokaklarında nezih yerlerinden birisi evet yani şimdi. Allah var öyle yani. Tunalıya beş dakika. Arkadaş. Yani mekana para veriyorsun. Evet. Mekana para veriyorsun. Evin içine değil bu tarz yerlerde. Yani şimdi bu evden değil, biz Buraya bir paragraf açayım arkadaşlar. Çünkü bu burası bu çevre Ankara'nın. Birazcık daha eski bir yerleşim yeri. Hatta Ankara'nın ilk böyle kurulan yerleşim yerlerinden. Yani o bu yüzden... çevrenin yakın çevresi de, öyle yani, yakın evet. çevresi de öyle. Evler çok eski. Yeni evler çok pahalı. Eski evler de hayli pahalı aslında bir öğrenciye göre. Evet, evet Ahmet en son bu evi Hı. bize anlatıyordun. Binek taşında bir ev. Öncelikle mutfağı. Mutfağından başla, başlamak istiyorum çünkü mutfak benim için önemli. Mutfaktan başla çabuk biter zaten. Evet yani mutfaktan başlarım. Başka bir şey anlatmama gerek yok. Adı üstünde bir kere mutfak. Önemli. Değil mi? Mutfak. <gülüyor> önemli bir durum. Evet. Şimdi evet. mutfakta ne yapılır? Yemek yapılır, mutfak yapılır, bu tarz şeyler yapılır. Mutfak bu arada sessiz şey manası. Mur, ha. Oradan evet. Öyle, onun öyle bir şeyi vardır aslında. Ordayn nereden? Sen bildiğini evet, yani evet. biliyorsun. Tabii, tabii şimdi WC evet. bu toilet Winston Churchill öyle bir espirisi vardır evet. Evet. O tuvaletin. Onda buradan genel girişten kazanmışlar. Hala, hala aynı. Evet mutfak mutfağı nasıldı peki oranın? Mutfak şöyle bir şey söyleyeyim. Eee mutfakta ben yemek yaparken arka tarafa biri doğalgaz açmaya geldiği zaman büyük bir fight club'ta bir şey vardır. <gülüyor> buradan geçerken sen önümden önce markamı arkamdan mı geçeceksin? Bunu hep yaşamış Genellikle, Evet. Genellikle sağolsun arkadaşlar dikkatli davranıyor ve biz bana götünü dönüyorlar benim götümü. Allah'tan bunu yaşamadık evet. Yani Bak, yaşamadık Doğru, evet. doğru söylediğin şimdi, hiç evet, yaşamadık. Gerçekten öyle. yaşamadık. Yaşamadık asla. <gülüyor> hiç yaşamadık. Evet. Ee, ondan sonra ama <gülüyor> o kadar küçük ki çok küçük. Bir de biz buzdolabını koyduk oraya. Nereye koyabiliriz zaten? Hmm. Başka bir yere de koyabilir. Koymadık. Neyse şimdi yeni evimizde mutfağımız Allah'ıma bin şükürler olsun ki güzel. Büyük. Evet. şey yeri de var. O kombinin yanında. Koyulabilir gibi sanki. Koyulur koyulur. Şey falan. Masa atılır. Masa atılır orada. yemekler orada yeriz de. Evet. Yemeyiz de atılır masa. Atılır değil mi? Yemeyiz. Evet bazen belki yeriz. Daha şey günlerde. Neyse insanlara yaşantımızdan bahsetmeyelim. Bence de. Çünkü bizim yaşantımız bazı başkalarının hayalleri olabilir. Ve onların eee gerçeklerinin başladığı yerde bizim hayallerimiz başlamıyor. Onların hayallerinde hayallerimin başladığı yerde bizim gerçeklerimiz var. Evet. Şu onu da şey yapsana bir şarkı girelim. Şarkı girelim. Ne girelim? Söylüyorum hemen. Mutfak için, girelim. Mutfak için bir şarkı girelim. Mutfak için Bülent Serttaş'tan Mutfaktaki Yarim adlı şarkıyı paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Bülent Serttaş'tan Mutfaktaki Yarim Bülent <gülüyor> Serttaş. Ha. Bülent Serttaş'tan Mutfaktaki yarim sizlerle.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 Sevmek lazım, görmek lazım Havamızı bozmayalım Sevmek lazım, görmek lazım Havamızı bozmayalım Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim Bodrumda ben Bodrum'a özelim Senin ile cehenneme giderim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 biz konumuza geri dönüyoruz. E, miskinler olarak e, binek taşını terk ediyoruz, tekrarlıyoruz, e, çok üzüntülü olduğumuzda tekrarlıyoruz. Şunu belirtmek isterim ama binek taşını terk etmekten ben üzgünüm ama evi terk etmekten çok üzgün değilim açıkçası. Onu, evet. onu belirtemeyiz. Binek ben, taşı hı. güzeldi. Binek taşı güzeldi, sakindi. Ee, yani güzeldi. bizim için çok binekli bir dönem olmadı ama olsun. Evet olsun. Evet. Yani. Ee, niye binekli olmadı? <gülüyor> Olmadı yani. Binek yok. Taş. Taş gibiydik ama. <gülüyor> Taş oldu ama binek olmadı. Evet. Taşı sıksam... <gülüyor> öyle olabilir. Ya Ahmetcim. <gülüyor> Güzel şeyler bunlar yani. Evet hani... evet. evet, evet. <gülüyor> <Yapmak>. Gordon. <gülüyor> İnce su. Yani sonuç olarak e, Soğuk bir evde üşüdük aslında ama çok, çok üşümedik. Çok üşümedik. Yani öyle şeylere göre. Çok üşümedik normal bir... <gülüyor> Öğrenci evleri denince direkt hani böyle Soğuk havalar <gülüyor> öyle olmadı tabi ama. Önemli. Donatette dolaşamadık yani. Evet. evet. O ee, fantizi yapamadık. Yapamadık onu. Bu evde belki yaparız. Hemen söylüyorum. Çocukken kışın dizileri izlerdim. Ben. Dizileri. Diziler. Çocuk çocukken diziler. Canım, Maruz siz, siz, yani izliyorsun. Yani. Maruz kalıyorsun. Çocuklar kaldı. duymasın. Ya işte ama bu biraz zaten bir şey biraz daha genç hani şey işi gençkin işi diziler. Çocukken izliyorum kışın Fethiye'de ya diyorum o adam boxerla yatıyor akşam. Allah Allah diyorum bu adam nasıl baksırla atıyor, bu adam götü donmuyor mu, Daşakları donmuyor mu diye düşünüyorum kendi kendime tamam mı? Düşünüyor muydu? Ciddiyim düşünüyorum. <gülüyor> Büyüdükçe anladım ki adamlar da doğal gaz vermiş. <gülüyor> açıyor doğal gazı, açıyor daşakları <gülüyor> O tarz bir şey. Vuruyor, yani. vuruyor, vuruyor. Aynen. Ondan sonra devam. Devam. Açıyor kombiyi. Devam. Ya merkeziydim bence. Merkeziydi olar. Veriyordur 500 lira. 500, 500 vermiyordur evet. anlaymış. Hey oğlum vallahi adamlar altından mı yapıyoruz şey diyor. Ne yapıyor dur. Beş yüz ne yapıyor mu? Üç Rahat üç yüz veriyor. Üç fazla vermiyorlar ama. Niye niye ki ben? Altından mı yakacak oğlum zengin diye dengalak mı? Dengalak ya. Ceyir ceyir. Zannet. Hangisi ya? Dengalak değil. Vay kaybetiyorsun. Şu an buradan çok büyük Hoş laflar değil bunlar. Evet. Çözümecisler tabii ki bir şey. Mecliste de çok zengin var ya bunu bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizimle konuşturuyoruz. Bizim meclisimizde çok zengin evet. vardır. Doğru. Evet biz e, nerelerdeydik? Yani tamam evden çıkıyoruz. Okey. E, binek taşını terk ettiğimiz için mutsuzuz evi terk ettiğimiz için mutluyuz. E, tamam edik, az üşüdük falan filan ama biz nerelerdeydik abi? Evet. Açıkçası ben... Biz ne yaptık? Biz ne yaptık şunu söyleyeyim. Yani e, 8. programda bahsetmedik galiba. Arada bir program yayırız. <gülüyor> Onun dışında e, Otostop Sanat. Yani sen dedin ki çok köşemize çekildik. Çekildik dedin ama aslında çok köşemize çekilmedik. Köşemizin çok ilerisine çıktık. Teşekkürler. Evet. Çok ortalara gittik. Evet. Yani 110 programı yaptık. İnanılır gibi değil. Yol TV'de e, her cuma günü saat 18.00'de yayınlanan bir televizyon programımız var. Her cuma var saat 8'de <gülüyor> kesinlikle. Yani yazın yok, kışın var. Şimdi açıp dizimallere bakarsınız. Yani Biliyorum çocuklar, yani. Game of Thrones falan filan aynı tarafıyız yani. Sezon finali yaklaşıyor. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Bu True Detective yeni dizi. Hı, -hı. Onunla yarıştık. Evet. Onun ikinci sezon devam edip etmeyeceği belli değildi BBC'de. Bizim Hı -hı. program biliyorsun BBC yol TV'den satın aldı. Evet tabii. Bizim programı. E bunun üstüne True Detective de benim Matthew var arada. Matthew. <gülüyor> Ahmet hayır dedi, tamam mı? Evet. Ben dedim ki I'm going to Istanbul. <gülüyor> I'm going to Istanbul. <gülüyor> dedim. E, Meti dedi ki, "Okay, I'm coming." dedi. Geliyor İstanbul'a, peşinden geliyor. "I'm coming, I'm talking to you." dedi bana. Ha, konuşalım dedi evet. Ben, ben de dedim ediyorum? ki, "İşim var abi, annesi." Dedim ki, "Meti, are you stupid?" <gülüyor> <gülüyor> are you stupid man? "I'm busy." <gülüyor> I'm busy. What the fuck? <gülüyor> dedim. Metiv dedi ki, ben dedi şimdi Oscar'ı aldım. Geliyorum dedi. Evet. Bence de, o zamanlar. <gülüyor> ya şey dedi. I I'm, I I mean. e, <gülüyor> Oscar. <gülüyor> I'm taking. Oscar. <gülüyor> e, I'm coming. Istanbul. <gülüyor> dedi. Ben evet. de dedim ki, okay, okay. I'm coming. Bu Coming le. ama coming değil. Şerlerle konuşuyor. Tabi tabi tabi. Aksanla böyle şeyle O ee, İsrail böyle karışık İngiliz aksanı. Böyle değişik bir İngilizcesi var. Benim Amerika aksan hı hı. konuşuyorum. Ben yani sen de şey için mi konuşacak? Ee, otostop sanat için. Bana rüşvet teklifi edecek. Aa. Bana dedi, yani şu an bak düşün. İngilizce söylemek istemiyorum. Çünkü dinler falan. Yanlışlık olur. Bana Oscar'ımı ödeyen mi sana ödeyeyim? Oscar sende dur. Son altından istersen satabilirsin. İyi paralar dedi. Ama dedi diziyi dedi Ha sizin programı dedi çekin dedi bizim dizide devam etsin bizim dizide ışık var dedi. Sen? Ee, ben dedim ki. Evet. Motherfucker man. <gülüyor> <gülüyor> e I'm <gülüyor> program. I'm production. It's good. He's good. Nice. Beautiful. Evet. Uh, way next way. Next years. To be continued. Ee evet, gelecek. Dedim. Bizim He. geleceği var devam edecek. Evet. <gülüyor> Her şeyi söyledim. <gülüyor> next, <gülüyor> next, next year burada şey, devam edecek. Gelecekler var burada. Bir dakika var. Bir, bir, bir, bir, bir, bir dakika bir dakika. Next year <gülüyor> burada geleceğim. Senin. <gülüyor> Yıllardaki senelerde devam edecek. Evet next year. Next seneler. year coming soon. <gülüyor> to be continued. Bunlar hep şeydir. Yani diğer yani. televizyon sektörü. Tabi tabi tabi. Televizyon sektörü. Bunlar terimleridir. Ondan sonra bir de dedim ki yani. Matthew beni dedim uğraştırma I'm buz <gülüyor> ben dedim aynı zamanda işim gücüm var kanalda da çalışıyorum ben senin yani. gibi tuzukuru değil babadan anadan zengin. Dağlı adamlar ya. oyuncu. Ya yani. o bunlar Mason bunlar Aynen. zengin. Arju dedim Yarın Mason Yar mane mane ne bize mane. Deniz yani <gülüyor> Matthew da para Matthew mekan para. para bok. ama Yeni sen Oscar seversin sen Matthew Matthew, Matthew sever ama güzel çıkar dedik yaptı. Evet. yaptım. onu. var birazcık. Var. Gerçekten push'luk. Ben dedim ki ''Are you pushed?'' Evet, yes, ben Ne diyorsun dedi. Ne diyorsun dedi. ''I'm not understand'' dedi. ''You understand you'' dedi. Evet. Ben de ''What fuck man'' dedim. Artık en sonunda. Gerçekten dedim bunu. Artık. Dedim Hatip. ki ''You'' ''Canın cehenneme'' <gülüyor> dedim. Evet. ''Sikrevi you'' ''Sikrevi you'' ''Fuck you'' <gülüyor> Her türlü ''You'', you. Her şeyi söyleyeyim mi? Yuh sana deseydin en sonunda En sonunda fuck you <gülüyor> dedim <ya. gülüyor> Teşekkür ederim yüzüme tükürdüm Evet tükürdüm evet Evet e, yani sonuç olarak e, BBC tabii ki evet. e, satın aldı programımızı <gülüyor> Evet satın almadı diyeceğimizi düşünmediniz e, inşallah Ama Yol TV'de e, ne zaman başlayalım tekrar programı? Okullar açılınca falan Bu arada Neyiz izleyin arkadaşlar edelim. yani e, kablolu yayın da vardı değil mi? Uyduda yoktu Uyduda var Uyduda var kablolu TürkSat 3 da var arkadaşlar TürkSat 3A'da var olmayanlar için yoltv.eu sitesinde izleyebileceksiniz. Şimdi de birkaç bölümü e, YouTube'da var 5, yani. 4-5 bölüm internette oradan ama otostop bölüm. sanat falan yazarsanız Metiv de zaten göreceksin YouTube'dan mı Her da? gün izleyip şey diyor yani. I'm your face give face dedi. Yani sizden face Hatta, alıyorum. O. Senden dedi. Bana dedi. Face ver dedi. Face alıyorum dedi. Yüz alıyorum ver. senden dedi. Ben de dedim ki face lan face. Yok sana iz şey veriyorum dedi. Öğrenmiş face alma. Onu öğrenmiş. Cezayı dinliyormuş face aldı oradan dedi. Ben onu da şey e, bir şey yaptın dedi. Vay be. E o mu ya. Ben de dedim ki, o ceza dedi, ben de suç ve cezamı dedim. Sen ama biraz ağır Çünkü ceza İngilizce söyledi. Öyle mi? Evet. Guilty. Aynı. Suçlu demek ama guilty. Ceza başka bir şey. Evet. Bu kadar da cahilini ortaya koyuyorsun. Evet. Gerçekten? Ceza şey. Ne? Ne? <gülüyor> biliyorum bu, gerçekten biliyorum, tüm şeyden ee, biliyorum. He? PK mıydı, Neydi ceza ya bu? O şeyden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sikraatla bir şey vardı ya. Evet Bir şarkı girelim. E, Matthew evet. O, Matthew 3'e şeyi girelim. da kundura. Onu da çok beğeniyormuş. Kimden? Matthew bana dedi ki. Şanlıurfa'ya Oxford açılmış dedi. İbrahim Tatlıses'i şey yapıyormuş. İbrahim Tatlıses'in öyle bir sözü var. Şanlıurfa'da. O, Oxford. Oxford'da da bizim okumadık. Harvard'da ikisinden bir Oxford. O yanlış anlamış. Ne demiş? Yanlış ne anlamış. Ne yani, o oraya açıldı sanmış. Aha geldi oraya Türkçe okumaya. Türkçe öğrendi birazcık Matthew. Metin ne boku nasıl okunuyor bilmiyoruz e yani ben çok ilgi siz birlikte falan vakit geçiriyorsunuz yani değil mi? Barbekü partileri yapıyoruz bazen. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu birazcık dangalak gibi <gülüyor> adam. Fatihleri yapıyosun barbekü. <gülüyor> He, nerede? Barbekü partisinde barbekü sosu istiyor. Oğlum dedim. Bu zaten barbekü partisi. Yani barbekü... Hı. Sosuna sosu gerek yok olur Oğlum ya. Bak ketçap partisini isten. Ketçap ister misin? Ketçap ister misin orada? Böyle bir mantık var mı yani? E ne dedi? <gülüyor> ne diyor? Barbekü de o barbekü diye, barbekü de barbekü. Yani... Esirderi Ben Dedim ki ya, esirderi. Fucking now dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Git dedim ya. Doğru tınav ya. Git dedim ya. Deki e, Metiv için şarkı? Evet. Metiv için ayamda kunduru. Olsaydı daha güzel olabilirdi ama Metiv için şuna so söyleyeceğim sigara. Güzel sigara içiyor Evet. Gerçekten güzel sigara içiyor. Beğeniyorum. Sigara şarkısı mı? Evet. E, Şevnaf Erak. Şevnaf Eraktan sigara. Arkadaşlar Şebnem Ferah'tan sigara True dedektif için ve sizler için geliyor. Matthew herhalde e, oldukça mutlu olmuştur bu sonra. Evet evet bu da onun en sevdiği şarkılardan birisidir zaten sigara içeriğinden ferah da. E, kendisi de sigarayı güzel içiyor. Çok güzel içiyor ya. E, İsrailler böyle, Allah a Allah a böyle Allah genel olarak güzel mi içer? Vallahi bak şimdi İsrail damarıma bastım. Hı -hı. Zaten Coca-Cola'yı boykot ediyorum. Neden güzel Allah Allah. Zaten Coca-Cola'yı boykot ediyorum. Pepsi içiyorum. <gülüyor> Mantıklı bir hareket. Bazen de Coca-Cola'yı boykot ederken, Fanta içiyorum. da ayrı bir mesele. <gülüyor> <gülüyor> onu da yapıyorum yani Fanta, Coca-Cola'yı bıraktım Fanta içiyorum ama bir şahit şey, Yahudi. Ya bir, bir kişiye parantez açmak istiyorum. Evet. Natalie Portman. O Yahudiydi değil mi? O da Yahudiydi. Yani öyle bir Yahudi varken. Natalie <gülüyor> Portman ya. Natalie <gülüyor> diyorum ya. Ben de, aramızda öyle deriz biz. Aa öyle mi? Tabii. Meteo'dan sonra bir de yani. Bir, bir de sana bir şey Portman. daha çıktı Evet. Orhan Pamuk hı. Matthew McConaughey Natalie Portman 3-5 evet. kişi daha vardı unuttum İsrail'liler Ermeni Türk milletinin büyük düşmanları düşmanlığın böyle bir bloodlillerin bu bunlara gitmesi normal mi? Hı hı. Orhan Pamuk'un akıllı olması gerekmez mi? Hı hı. Ermeni soykırımı var diye almadı Nobel. evet. Nobel Nobel'i Nobel'i Nobel Oscar aldı. aldı Oscar Oranla Oscar aldı <gülüyor> Oskar'ı lan Oskar aldı Naskar almıştır o. Bak orada ee, Gazeteler Yazmadı <gülüyor> e, Oscar Haberler almış. göstermedi e, Orhan Pamuk Nobel'e En iyi kitap e, akademisi Hayır bak nasıl oldu biliyor musun? Ben biliyorum abi Orhan'la bir oturmuşluğumuz kalkmıştığımız bir iki rakı devirmişliğimiz var Yani var Rakı Orhan içmiyor Popov, genç oda Ya, ya aynen, o zamanlar başım. içiyordu sen, Ya, ya sen öncesini bilmezsin bak Ben Orhan'ın çocukluğunu bilirim lan Kuş, Ya kardeşim Orhan, ben Oscar'a gideceğim derken, içiyor tamam mı? Evet. Bir gece. Yani o zamanlar tabi yurtdışında aradı beni. Yani i̇çiyorum, şerefini içiyorum kardeşim. Bilmem ne diye de. <gülüyor> <gülüyor> şerefini içiyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksin? Postmodern Orhan'a bak sen. Şerefini içiyorum kardeşim. Postmodern Orhan. araba hatta o gün beni. Bayağı bir şey. Sonra Oscar'a gidiyordu ödül törenine. <gülüyor> yanlışlıkla... Neyle? Yanlışlıkla evet. gidivermiş Nobel'e. Ha. Nobel binasına gitmiş yanlışlıkla. O o yüzden. Onların neden de. biliyor musun? O yüzden. Neden öyle bir şey biliyor musun? Şoföre demiş, e, o Skolardan kötü Türkçe kötü işte. Kötüdür değil Adam da o gün bak ben e sana götürmüş. daha özel bir şey söyleyeceğim. Nobel sekeri de açılmış. Tavuklar. <gülüyor> <gülüyor> çok eskiden beri var da. Bak Nobel'inde onlar alakası var bu oranlar. <gülüyor> Nobel'in akrabası bunlar akrabalarıdır Nobelle. Böyle bir ilişkileri de var. Oscarla. No Orhan Orhan'la Nobel. Aa. Nobel, Nobel amca dedi derdi Orhan. Nobel'in yanında. Bu Nobel. Bana dedi ki. Bak, onu da hiç gecici. Ay yaş bir adam da. Bak, ona Nobel'in var. Ayakları kokuyordu. <gülüyor> ayakları kokuyordu hiç. Bu tanıcımdan Bak, Nobel senden bir bak olmaz dedim. Adam ne yaptı? Dinamit. Ne yaptı? Yarışmadı zannetti. Yani... Nobel beni aradı bir gün. Evet, hemen çok ufak bir şey diyeyim Bak Nobel büyüde etti. Bak ben o zamanlarını tanımam Nobel in. Sen şimdi bize anlatacaksın. Bak ben sana çok büyük ilgiminati simgeleri vereceğim. Bak ben sana ile ilgili bir şey anlatıyorum. Evet. Beni Nobel aradı. Ben sonradan tanıdım Nobel'i. Evet. Dedi ki... <gülüyor> Bak kardeş... <gülüyor> ben... Dedi, <gülüyor> Evet, Fethi'ye de bir şube aç. <gülüyor> ben de onu diyecektim <gülüyor> işte. Neden benim işime mi çapıldım? Evet, ben sana İliminat simgesi verecektim. Ha, söyle Bak bakayım. Nobel beni aradı. Seni evet. aramadı. E, senden sonra aramıştı. Belki aramıştı seni de. Hani bir, bir ikinci azlandı ha, önemli. Nobel beni aradı. Kardeş dedi. Ben de dedi. <gülüyor> <gülüyor> Fethi, şube açacağım. Ama dedi, Oscar'da da var dedi şube. Bak İliminat'ya bak. Oscar ödülleri var. Fethi şube var. Nobel ödülleri var. Fethiye'de şube var Vuhuuu. Sen ne dedin? Bağlantıyı bak. Ben dedim ki... Ya o zaman... Bak Nobel ben dedim. Ben okey vermedim henüz. Ben verdim. Verdin mi? Nobel dedim. Elimde iki tane yer var dedim. İki adet yer var dedim elimde dedim. Bir tanesi dedim sapa bir yer dedim. Ama dedim bir tanesi dedim salı pazarının çok yakınlarında salı günleri manyak iş yaparsın dedim. <gülüyor> salı günleri manyak döner satarsın dedim ya. Döneri dedim iki liraya çek. Uçarsın dedi. Yanına ver bir ayran. Aynen 2 lira artı ayran dedi. Bir şey olmaz mı dedi hani zarar olmaz mı dedi. Of çok yerler. Zarar olmaz dedim. Sürinden evet. kazanırsın dedim. Bak bana bu lafı söylettiriyorsun <gülüyor> dedim. Nobel. Bundan sonra <gülüyor> klişe, klişe oldu. Bak o gün onu dedim bu lafı klişe oldu. Bak beni aradı dedi ki böyle böyle böyle. böyle. Fethedikliş yok ya. Ben dedim benim elimde. Bize ortak bakıyorduk oraya yapılıyorsan. Evet. Ben Doğru. Ben dedim. Senden emlakçı parası da almayacağım. O ver. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Emlakçı parası da düşmem yalnız. Emlakçı parası da almayacağım. Ama dedim açma. Yük hedeflerini yüksek tut. Git dedim. Açtı da ne oldu? Yine bak benim emlakçı. Bak kan. Gitti Fransa'da hala. Geri dönüyor mu? Kan mı? Kan. Hala Fransa'da. Akıllı adam aradır durmaz ki? Nasıl gitmezler? Gider tabi. <gülüyor> Kalmaz? Bak kan. Ama kan var ya. Hiç üstügün bozmadı. Hep sanat ve hani şeylere önemini verdi. Evet. Ama Oscar bozdu. bozdu. Nobel siyasallaştı. Evet. Politikleşti. Yanlış olanlıklar abi ama çok yanlış. Biri paraya, biri güce tap. bunların. Adı. Ama diğeri ne yaptı? Yok yolunda. Kan içken de, de birer tane. Kan içken de, Ara sıra konuşuruz kanla. Kan bir kere kan bana bir kere bir laf dedi. <gülüyor> bana dedi ki. <gülüyor> Ahmet dedi. Efendim canlarım. <gülüyor> Efendim, gülüm dedim, tamam mı? Bana dedi ki Abi dedi, ben dedi, Karadeniz turuna gideceğim. Gitme kan. dedi, gitme kan dedi. Gitme kan be yanımda, hatta baş dedim. Bana dedi ki, gidecek kan damarda durmaz. Bana Var. bunu dedi. Vay, e ne diyeceksin oğlum? Ben de ne dedim, biliyor musun? Güle <gülüyor> güle <gülüyor> Ne diyeceksin? Yolun açık olsun. sigara du Duble yol yaptı oraya dedim. Tayyip evet. duble Dubleye onlar dedin mi orada dedin? Akarsin <gülüyor> <Vallahi gülüyor> Yani bana e, şey... Kan duble içmez. Tek evet. Tek tek. tek. Tek tek tek var. Çayı da tek içer. Çek, tek içer. Her şeyin tek. Tek Yani... Yani Nobel'de, Oscar'da... Iyi adam kan ben. da Sonuç olarak iyi adamlar yani. yani. Nobel'in birazcık ayakları kokuyor. Şimdi... E, Matthew da bu işlere girer ben sana diyeyim. Matthew'den ee, de bir tamam şey bekliyorum öyle evet. Böyle böyle. Yani... Yani... Öyle. Senden de bekliyorum aslında ödül. <gülüyor> şey. ne, Nerede ne, ödül. Ne, senin için ödüller. Altın manda ödüldür. Altın manda. <gülüyor> manda manda. Evet. Altın manda <gülüyor> Niye <ödülüyor> bana böyle üzdün? Neden? Üzdüm beni. mü lan. <gülüyor> evet. Altın manda şey işte şey. Altın ayı bir tanemiz. Altın ayı var. Var. Altın manda iyi. Değil mi daha iyi aslında. Anlamadım. Altın ayı. Altın palmiye. Altın... Bir tane daha var. Şey var. Bir altın daha var. Altın borazan var. Var mı öyle bir şey var? Tabii var. Şeyin altın mi? borazan. Muhabbetin mi? Şey. eee... Zimbabwe'nin sinema kültür <gülüyor> <gülüyor> yarışmaları Altın <gülüyor> Portekal var. O şeyde. Bir tane daha Altın, Altın var. Altın Aslan var, Altın Aslan. Altın Domates var kumlu olanı. <gülüyor> evet onu Emre Tombul düzenliyor organizasyonları. Evet. O evet. fix yapmayacağım ama. Biraz müzik, biraz da biraz organizasyon. <gülüyor> İllaki karşılaşmışızdır. Biraz müzik, biraz, biraz organizasyon. Emreç sen de buradan söyle biraz müzik, ne hala onu gerçekten şu an merak ettim. Biraz organizasyonu tam birazcık var. Azıcık var da. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık var <vardır>, o. <or. gülüyor> Azıcık var <gülüyor> ama. Müzikle daha. Ya biraz müzik bir de çok e, amiyane bir terim değil mi yani biraz. E, her gün bir saat mi dinliyorum demek istiyor müzik. Yani biraz müzik biraz organizasyon da şunu demek istiyor. Karşılaşmışızdır. Birazcık müzik yaparken karşılaşmış olabiliriz. Birazcık organizasyonlarımda karşılaşmış olabiliriz. Ha anladım. ha anladım. Öyle demek istiyor babacığım. Evet e, geldik 37. yılları 37. dakikaya. Ee, biz aslında bu kadar çok olmaz diye planlıyorduk evet. ama tabii kanlara manlara gelince işler birazcık ilerledi. Ee, yavaş yavaş ne yapalım? Bir şarkı girip toparlayalım. Evet. Ondan sonra da. E... Topu seyircilere dinleyenlere atalım. Topu seyirciler dinleyelim. neden seyirciler diyorum? Çünkü evet. Alıştık artık. Evet evet. Alıştık. Yani sen böyle kan gibi ol tamam mı? Evet akacak kan Lütfen. olmaz. Ne girelim? Ee, o zaman şey girelim. Kandıramasın beni. Mustafa kan <gülüyor> Evet arkadaşlar, Mustafa Kandıralı'dan kandıramazsın beni sizlerle. And cut my hair the comes my hair the comes my hair the comes the just my hair, the I ain't open my eyes till we all walk free I ain't open my eyes till we all walk free I ain't open my eyes till we all walk free To the color of our skin it don't mean a damn thing I ain't open my eyes, open till we all walk free I ain't picking up a crepe till the wild wind blows I ain't picking up a paper till the wild wind blows I ain't picking up a paper till the wild wind blows Say we should say until we know we should know I ain't picking up a paper, picking till the wild wind blows Cause it's our call. It's a call. a cold, cold, it's a cold, ah, I, I ain't cutting my hair until the good Lord comes, right up on the mountain just to see what we've done, I ain't cutting my hair, cut until the good Lord comes, until the good Lord comes. Evet Mustafa Kandıralıdan Kandıramazsın Beni de Oscar'a, Nobel'e ve Kana adamış bulunuyoruz ve böylelikle de programımızın sonlarına gelirken son toparlama konuşmalarını yapacağız arkadaşlar. Bu programda sizlere oldukça yararlı bilgiler sunmaya çalıştık. Hı hı. Çok bilinmeyen gerçeklere size aktardık. Ahmet bize yine çok dil bilimsel açıdan çok önemli şeyler söyledi. Mesela evet. mutfak aslında sessiz. Evet. Mutfak geliyor. Geliyoruz. Bir tane daha örnek verdim. Ee, neydi o? Unuttum. O kadar çok örnek veriyorum ki. Unutuyorum evet, gerçekten. E, örnekli bir anlamdasın işte. Evet. Örnek, örnek köy ekliyim diyor aynı zamanda. Öyle mi? Hı -hı. Örnek köyde dayanır şey. Hı -hı. Örnek köy vardır biliyor musun? Nerede? Burada. Burada. Hı -hı. Gider gelir misin köyün? Hep gidip gelirim örnek köy. Deli köyde <gülüyor> girdim. <gülüyor> Niye girdim bilmiyorum da. Ee, örnek köyden hep örnek. E, ya yani şimdi örnek köye gittiğiniz zaman her şeyden bir örnek var manasında değil. <gülüyor> Güzel. Evet, her evet. şeyden bir örnek. Yani bakkaldan bir örneği. Tabii. Yani şimdi mesela atıyorum. Ee, kardeşler krater tanesi bir tane varsa bir, ta bir tane örnek kardeşler krater tanesi. Ha öyle mi? Normal. Peki cıccacılar e, hakkında ne <gülüyor> düşünüyorsun? Yani şimdi orada mesela eee ballıoğlu cıccacıya'dan iki tane var. Hı hı. Eee Uup. tuhafiyeden 2 tane var. Böyle yani, yani her şeyden Züccaciye böyle. Cıccacıya da tuhafiyet birlikte olur. Tabi tabi. tabii. Yani. tabii, tabii, tabii. Züccaciye ve o sembol tuhaf ya. Evet. Ee, züccaciye garip bir şey aslında. Evet. Merhabalar, ne iş yapıyorsun? Züccaciyeciyim. Demersin öyle. Yani, esnafım, ne dersen, dersin. Dersin. esnafım dersin. Serbest meslek Ama işine aşık züccaciyecililer de olabilir. Tabii. Canım. Mesela ne için? Ne için? Ne dinleyicilerimizden bir tanesi züccaciyeci olmasın? Evet. Yani züccaciye de olmakta bir şey yok. Züccaciye ne, ne? Yani hiçbir zaman. Bak ne dersin? Diyorsun. Ben züccaciyeci oldum demeyeceksin. Ne iş yapıyorsun? Züccaciye dükkanım var. Evet. Bitdi. Finisit. Nokta. Görüşürüz seyirciler. Sen Finish. nok. <gülüyor> <gülüyor> Sen sonuna nokta mı koyarsın yoksa virgül mü? Ben üç nokta koyarım. Her cümlenin başına. Her cümlenin başına. Evet, harfleri de büyük olur. Şu Her cümlenin görelim. başına. Başına da koyarım sonuna da koyayım. Bazen başına koyarım. Evet. Bak harfler büyük olur. Hı hı. Benim cümlelerim. Sonuna da üç nokta. Konuşurken de mi aynı? Ailesine evet. Cümlenin. Böyle yaparım. Bak konuşurum konuşurum böyle yaparım. Konuşurum konuşurum konuşurum nokta nokta nokta. Nokta, nokta, nokta der misiniz Der işte, nokta koydum. Üç Peki nokta. bu ıı, bir şey mi? İnsan işte. Yer, bu insanı böyle alıp götürür. Hep, e, next yani, way, next way, next way. Dinleyicilere diyorsun ki e, büyük konuşmayın, 3 nokta koyun. Evet, büyük konuşmayın, büyük lokma yemeyin, haram lokma yemeyin, Onu bu tarz yemeyin, o evet. de <gülüyor> Evet, <gülüyor> Güzel bir aralık bıraktım. Evet, evet arkadaşlar, e, miskinlerin Bilmem kaçıncı programı bilmiyorum ama taşına Veda programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Ankara'nın bağlarındayken size yeni programlar çıkartırız. Fakat söz vermedik çünkü zor. Ama bizi YOL TV'den... HART! HART sever misin? HART sever mi? HIRT? HIRT RAK da severim. PUT da severim. Peki hiç KATARAK! Onların hepsi iyi Bununla birlikte çok söz vermiyoruz tabi yani. Evet. yani onu ıı, bir kenara bırakalım. Ama bizleri ekranlarda inşallah, olayınca, o da. inşallah yani ıı, televizyondaki evet. abilerimiz, ablalarımız uygun gördüğü sürece biz ekranlarda olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama olmazsak da mutlaka o minvalde bir şeyler yapmaya çalışırız. Evet yani o yönden sıkıntınız olmasın yani acaba Ahmet ve Deniz'i görebilecek miyiz bir daha gibi sakıntılara düşmeyin. Sakın. Yani özellikle kadın arkadaşlar, e, yani siz hiç düşmeyin. Evet, ben evet. kesin. Diğer arkadaşlar düşebilir, tabii, düşsünler. <gülüyor> Göremiyebilirler. Böyle. Böylelikle programı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan e, Binek Taşında yaptığımız son radyo programından sizlere selamlar, sevgiler ve hürmetler yolluyoruz. Evet arkadaşlar, hepinize güle güle e, tatilde bitmek üzere okullar açılacak. Evet, üniversiteyi kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Ee, zorluklar başlayacak. Tatlı zorluklar. Böyle de bir sosyal mesaj verdim. <gülüyor> Bye Evet. O kadar. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Goodbye. My love. Goodbye my friend. <gülüyor> Sesimiz eski bu en kötü dönemindeki kaleci Fevzi Yıllardır cezadan alıyorken Fezi bakem büyük vakibim Sago DJ's Kafesi kesin hadi birisi arazi Eskisinin ikisi gibi yeni mizasi Kümese dolarım o çetene merasim Pisti size veremedim hani paparazzi Esimizi vermeden üzerine geliriz Gökdeniz ve ikimiz ne gibiyiz Diriyiz iriyiz ve yine büyük deliyiz Ekibimizi biliriz iyi tümün her iki mi kelamın onun delili Hani bu rapin geliri diye bağırın biçim Valemiz kalenize caka satabiliriz Sana pas atabiliriz ekürilerin Içim. Ne, ne, ne, ne Bu ne iş, bu laklak like, like. Bu iniş,